İzahtan evvel mühim bir ihtar. Lüzumlu dört beş nokta beyan edilecek. Birinci nokta. Hadiste varit olduğu gibi, her bir ayetin mana mertebelerinde bir zahiri, bir batını, bir haddi, bir muttalağı vardır. Bu dört tabakadan her birisinin hadisçe, şucun ve husun tabir edilen füruatı, işaratı, dal ve budakları vardır. Mealindeki hadisin hükmüyle, Kur'an hakkında nazil olan bu ayeti-i kutsiye feri bir tabakadan ve bir manayı işaretiyle de Kur'an ile münasebeti çok kuvvetli bir tefsirine bakmak şe'nine bir nakisse değil belki o lisanül gayb'taki icaz-ı muktezasıdır. İkinci nokta bir tabakanın manayı işariesinin külliyetindeki efradının bu asırda tezahür eden ve münasebeti pek kuvvetli bir ferdi Risaletün Nur olduğunu onu okuyan herkes tasdik eder. Evet ben Risaletün Nur'un has şakiplerini ihad ederek derim. Risaletün Nur sair telifat gibi ulum ve fünundan ve başka kitaplardan alınmamış Kur'an'dan başka meahzi yok. Kur'an'dan başka üstadı yok. Kur'an'dan başka mercii yoktur.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 Bu üç ayetin ahirleri ismi hakîm ile ve gelecek 25. dahi rahman ve rahim ile bağlamaları münasebet-i maneviyeyi cidden kuvvetlendiriyor. İşte bu kuvvetli münasebet-i maneviyeye binaen deriz ki tenzilül kitap cümlesinin sarih bir manası asr-ı saadet'te vahiy suretiyle kitâbü mübîn'in nüzûlü olduğu gibi manay işaretiyle de her asırda o kitâbü mübîn'in mertebey-i arşiyesinden ve mucize-i maneviyesinden feyz ve ilham tarıkıyla, onun gizli hakikatları ve hakikatlarının bürhanları iniyor, nüzul ediyor diyerek, şu asırda bir şakirdini ve bir lemasını, cenav himayetine ve daire-i harimine bir hususi iltifat ile alıyor. Dördüncü nokta, işte bu risalede mezkür 33 ayet-i meşhurenin, bir ittifak tekellüfsüz, manaca ve cifirce, resailin nurun başına parmak basmaları, ve başta ayetin nur on parmakla ona işaret etmesi eskiden beri ulema ortasında ve edipler mabeyninde meşhur bir düstur ve hakikati bir medar-ı istihracat ve hatta hususi tarihlerde ve mezar taşlarında ediplerin istimal ettikleri maruf bir kanunu ilmiyledir. Eğer o kanuna tasannu karışmazsa işareti gaybiye olabilir. Eğer suni ve kastî yapılsa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 bu kadar ayatı meşhuresi icma ile ve ittifakla Risale'in Nura işaret ve tevafukları sarahat derecesinde onun makbuliyetine bir şahadettir ve hak olduğuna bir imzadır ve şakirtlerine bir beşarettir. 5. nokta bu hesabı evcedi makbul ve umumi bir düsturu ilmi ve bir kanunu edebi olduğuna deliller pek çoktur. Burada yalnız 4-5 tanesini numune için beyan edeceğiz. Birincisi, bir zaman beni İsrail alimlerinden bir kısmı, huzur peygamberi de surelerin başlarındaki Elif Lam Mim, Kaf Ya Ayn Sad gibi mukattaaât-ı hurufiyeyi işittikleri vakit hesabı cifri ile dediler. Ya Muhammed, senin ümmetinin müddeti azdır. Onlara mukabil dedi. Az değil.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 ve Muhyiddin Arabi radıyallahu an gibi esrar-ı gaybiye ile uğraşan zatlar ve esrar-ı huruf ilmine çalışanlar bu hesabı ebcediği gaybi bir düstur ve bir anahtar kabul etmişler. Dördüncüsü, yüksek edipler bu hesabı edebi bir kanun-u letafet kabul edip eski zamandan beri onu istimal etmişler. Hatta letafetin hatırı için iradi ve sun'i ve taklidi olmamak lazım gelirken sun'i ve kastî bir surette o gaybi anahtarların taklidini yapıyorlar. 5.'si Ulûmu Riyaziye ulemasının münasebeti adediye içinde en latif düsturları ve avamca harika görünen kanunları bu hesabı tevafukînin cinsindendirler. Hatta Fitratu Eşyada Fâtır-ı Hakîm bu tevafuku hesabîyi bir düsturun nizam ve bir kanunu vahdet ve insicam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 İstikbal baharları dahi mazi baharlarına ihtiyar ve irade-i ilahiyeyi gösteren sırlı ve az farkla muvafakatları sani hakîm-i vahdetini gösteren kuvvetli bir şahidi i İşte madem bu tevafuk cifri cifrî ve ebcedî bir kanunu ilmi ve bir düstur-u riyazi ve bir namus-u fıtrî ve bir usûle edebî ve bir anahtar-ı gaybî oluyor, elbette memba u ulûm ve madeni esrâr ve fıtratın tercümanı ayatı tekviniyesi ve edebiyatın mucize-i kübrası ve lisanül gayb olan Kur'an-ı mucizül beyan o kanunu tevafukiyi işaretinde istihdam istimal etmesi icazının muktezasıdır. İhtar bitti, şimdi sadede geliyoruz. Sure-i Zümer, Câsiye, Ahkâf'ın başlarındaki tenzilül kitâb minallahil azizil hakim olan ayetler Sabık ihtarın ikinci noktasında münasebeti maneviyesi beyan edildiğinden, burada yalnız cifri remzini beyan edeceğiz. Şöyle ki, iki ta sekiz yüz, iki nun yüz, iki mim seksen, iki kaf kırk, üç za yirmi bir, üç ye otuz, bir ve bir ha on, lafsullah altmış yedi, bir ayin yetmiş, dört lam, dört elif yüz yirmi dört olup, yekûn'u 1342 ederek bu asrın şu tarihine nazar-ı dikkati celbetmekle beraber Kur'an'ın tenzili ile çok alakadar bir nura parmak basıyor ve o tarihten az sonra Mucizât-ı Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam risalesi ve 20. ve 24. mektuplar gibi Risaletin Nur'un en nurani cüzleri meydana intişara çıkmaları ve Kur'an'ın 40 vecih ile icazını ispat eden Mucizât-ı risalesiyle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 kendine kabul eder. Çünkü tenzilül kitap kelimesi 951 ederek Risaletün Nur'un makamı olan 948'e sırlı 3 farklı tevafuk noktasından bakar. Birden hatıra geldi ki bu 3 farkın sırrı ise Risaletün Nur'un mertebesi üçüncüde olmasıdır. Yani vahiy değil ve olamaz. Hem umumiyetle dahi ilham değil, belki ekseriyetle Kur'an'ın feziyle ve medediyle kalbe gelen sünühat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 Hamim, Mim tenzilun min er rahmanir rahim ayeti kutsiyesidir. Bu ayetin manayı işarisi Resailin nur ile münasebeti çok kuvvetlidir. Bir ciheti şudur ki risaletin nurun ve şakirtlerinin mesleki dört esas üzerine gidiyor. Birincisi tefekkürdür, Hakim ismine bakıyor. Biri de şefkattir, hatsiz olan fakrını hissetmektir ki Rahman ve Rahim isimlerine bakıyor. Hem şu ayet nasıl ki Resailün Nur'un telif ve tekemmül tarihine tevafukla parmak basıyor. Öyle de tenzilün kelimesiyle vakf mahalli olmadığından tenvin nun sayılmak cihetiyle makamı 547 olarak sözlerin ikinci ve üçüncü ismi olan Resailün Nur ve Risale-i Nur'un adedi olan 548 veya 49'a şeddeli nun bir nun sayılmak cihetiyle pek cüzi ve sırlı bir veya 2 farkla tevafuk ederek remzen ona bakar dairesini alır. Hem Hamim tenzilü miner rahimin makamı cifri'si bir vecihle yani tenvin nun sayılsa ve şeddeli iki ra'daki lamı asli hesap edilse Hamim Hamim telaffuzda olduğu gibi olsa 1354 veya 5 eder.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 arkasını sıvatıyor. Haydi git selametle çalış, Remzen diyor. Üçüncü vecihte yani 1293 veya 4 olan makam-ı cifrisiyle, o tercümanın Besmele-i Hayat-ı ibtidasına tam tamına tevafuk sırrıyla ima eder ki, onun hayatı çok dehşetli dağdağları ve fırtınaları görmek ve çekmekle beraber, daima Rahman ve Rahim isimlerinin mazharı olarak, rahmetle muhafaza, ve şefkatle terbiye edileceğini remzen mün imane haber veriyor. Bu suretle Kur'an'ın manevi icazından ihbar-ı gaybi nevinin bir şuağını gösteriyor. 26. ayet, sureyhuud'da femin humşakı yum ve sığıd ayetinin iki satır sonra gelen wa emmelledi ne fefil cenneti ayetidir. Şu ayetin şeddeli mim ve şeddeli lam ve şeddeli nun ikişer sayılmak. Ve el-Cenneti'deki tah vakıfta olduğundan ha olmak cihetiyle, makamı cifrisi 1352 olmakla tam tamına Resail-i Nurşakirtlerinin en me'yusiyetli ve musibetli zamanları olan 1352 tarihine tam tamına tevafukla, o acınacak hallerinde kutsi ve semavi bir teselli bir beşarettir. Ve ayetin münasebeti maneviyesi bir iki risalede, yani keramat Aleviyede ve Gavsiyede beyan edilmiştir. Ve emmelladîne Sûidûdeki Sûidû kelimesi, feminhum Şeqiyûm ve Sâ'iddeki Sâ'id kelimesine Kur'an sayfasında tam müvazi ve mukabil gelmesi, bu tevafuka bir letafet daha katar. Bu ayetin külli ve çok geniş manayı kutsiisinin cüz-iyatından Risale-i Nur şakitleri gibi teselliye çok muhtaç bir cüz bu asırda 1352'de bulunduğuna tam tamına tevafukla işaret ederek başına parmak basıyor. Eğer fefil cenneti kelimesinde bakfedilmezse ve halidine kelimesiyle rapt edilse, o vakit ta ha olmaz, fakat daha latif teselliker bir tevafuk olur. Çünkü ve emmelledine su'idu kayde-i nahviyece, mübtedadır. Tefil cenneti halidine onun haberidir. Bu haber ise makamı Cifri'si olan 1349 adediyle 1349 tarihinden beşaretler remzen haber verir. Ve o tarihte bulunan Kur'an hizmetkarlarından bir tayfenin ashabı cennet ve ehli saadet olduğunu manay işaretiyle ve tevafuku Cifri'yle ihbar eder ve bu tarihte Risale-i Nur Şakirtleri, Kur'an hesabına fevkalade hizmetleri ve tenebbürleri ve çok mühim risalelerin te'lifleri ve başlarına gelen şimdiki musibetin düşmanları tarafından ihzaratı tezahür ettiğinden, elbette bu tarihe müteveccih ve işari, tesellikar bir beşareti i Kur'aniye, en evvel onlara baktığını gösterir. Evet, fefil cenneti i de şeddel nun bir nun sayılmak cihetiyle ta dört yüz, ha altı yüz, bin eder. 2 nun yüz, bir ya iki, f bir lam iki yüz, diğer lam otuz, ikinci ya on, iki elif iki, bir cem üç, bir dal dört, kırk dokuz eder ki, yekûn'u bin üç yüz kırk dokuz eder. Bu müjde-i Kur'aniyenin binden bir veç'i bize teması, bin hazineden ziyade kıymettardır. Bu müjdenin bir müjdecisi, bir sene evvel görülmüş bir rüyayı sadıkadır. Şöyle ki,